İnsanlar çok uzun ömürlü olmaz. Bu da bir takdirsin ama her aldığın gıdanın, her aldığın yemeğinin bir gıdası, bir insana gelen şeyi vardır. Bunlar hiç, ben şunu yemem, bunu yemem diyen insanları göreceksiniz. Sakat, hasta insanlar. Rühen de hastadır, beyin de hastadır, güç hastadır. Her gıdanın vücuda ayrı bir. Bakın size söyleyeyim, kışın C vitamini daha çok. İhtiyac duyulur değil mi havadan su onun için Allah kışın yarattığı meyvelere bol miktarda C, C vitamini koymuş portakal limon işte bunun gibi mevsim şeyler yazın daha az ihtiyaçlıyoruz daha az havadaki meyvelerin şeyleri. bakın kış meyvelerinin vitamini C vitamini daha çoktur <gülüyor> nereye bastınız bir rahmet bir rahmet, müsabahat, zengini fakir yok, portakalı zengini yerse şu kadar şey gıda da fakir şu kadar gıda, gıda almaz diye bir şey yok, herkese aynı şey müsabi geliyor. Sonra iradesi, öyle avzu etti öyle olacak diyor, hakim. İradesi güve, güve yöneliyor. Dünyası bitti, gökler kaldı diyor ki, o bir buhar halindeydi, buhar halinde sis halinde yani nemli bir hava var, bulut, bulutumsuz bir gök öyleymiş. Doğruldu göğe, göğe doğru teveccüde ona ve arza ikiniz de ister istemez geline buyurdu. Onlar da istisye geldik dediler. Yani ee, kaç bu ya? 23. 23. <gülüyor> Siz de yarattım tesir ve tesiri size tevdi ettiğim muhtelif vaziyetlerde cevaplarına yere getir. Yani ben sizi bu şekilde yarattım. Bana gelin yani benim ememe girin. Onlarda zaten mecburlar. Yaratılan onlar, yaratana mutlaka emellerle oyayacaktır. Yeryüzüne ve göğe ki: "Bana teveccüh ettiğin gelin, bakın ben ne yapacağım size?" Onlardan ister istemez geldik dediler. Bu suretle onları Yedi gök olmak üzere iki, iki günde vücuda getirdik. Gök tabakaları kat kat. Yani yedi kat. Şimdi bu katların ne olduğunu bilemeyiz. Ancak eski alimlerimiz işte şu, şu kitabı neydi o kitabı? Şey, evet. Mars'ın evet. kitabı. Ah ah ha, ahdi Atik, ahdi, ahdi Cedid ve Kur'an, yani e, Tevrat, İncil Kur'an. Bu bir Fransız doktorunda Müslüman olmuş bir doktorundur. Bu mevzuları tehdit ediyor. Çocuklar hepsi aşağı yukarı aldılar, almayanlar da mutlaka bunu alsınlar. Yedi kat göl. Eski eski alimlerimiz şöyle demişler. Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Zübüter, Zatürk. Bunlar eski adı işte e, e, Utolit, Venüs, şey, e, Zübüter, evet. Mele, Müşteri, Zuhal, Ay'a, Kamer diyorlar, de şems. Buna göre ayarlamışlar. Ama yedi gökler, yedi değil. Daha kainatın son nerede on onu da bilmiyoruz nerede olduğunu. Ya, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Aradaki işi kara delik dedikleriniz de bu katlar arasındaki geçişler. Bir de okumuştu, öyle, gene bu şeyde yazıyorsun yani. Te, eser'in sorduğun kitap neydi? Nurbaki. Nurbaki'de yazıyor. O, o da çok güzel kitaplar var. Her gökte ona ait emmi vah etti. Ve melekleri, yıldızları vesaireleri yaratma suretiyle semavi tecrülleri bu kâinatını boş bırakmadı. Yıldızlar seyir eder, nebula kuyruklu yıldızlar, e, grup boşlar, boşları yaktı yani bu kainatta bu boşlukta bomboş kalmadı. Orada yıldızlarla, boşlarla, gülüşlerle donattı ve kainatın merkezine de manevi olarak geldiği insan oturdu. Şu. Dünya, dünyanın, dünya kainatın merkezi demiyorum dikkat eden mana bakımında insan olmasa kainatın bir değeri olmayacak. Ama insan olduğu için kainat değerli. Dünya göğünü de kandillerle donattık. Şimdi baktığımız <gülüyor> zaman ay var, güneş var, yıldızlar var. <gülüyor> iki borcu gördüm siz? Burçları falan bak diyorsa ne? Burçları yediniz mi? Burç, burç falan bak diyorsa ama burçlarının olduğunu bilmiyorsunuz. İşte noktanlığımız, ya bu burç nedir? Bakmadınız. Görün bakalım bir yaz günü, karanlık bir gecede daha çıkın. Bakalım bakalım, burçlar nerede? Bilmem ne, burcu büyük ayı diyorsunuz, küçük ayı diyorsunuz. Efendim, nerede? Buğday burcu koyun, koç burcu mu? <gülüyor> Görüyor musun? Ne hakta buluştu? Ya. Onun için 12. Tabii. Şimdi işte fen görüşmesi <gülüyor> Allah yarattım diyor. Ama Allah insanı acide yaratmış. Kendim gibi yarattım diyor. Kendimi sende göreceğim diyor. Ama nerede bir o, o şey nerede hani inim nerede? Yarattığı var Ne kadar ne zaman ya Hiçbirimiz dikkat edip de Falına baktırdı mesela boşlara Bilmiyorum nerede olduğunu Gidim koş boşun görün Büyük ayı görün. Küçük ayını buyun Gece yolunu kaybettiğiniz zaman size diyor Bunları rehber yaptım Kutup yolunu göremem mi? En basit Güzel aferin Güzel <gülüyor> aferin <gülüyor> Birisi için de aferin aldı. <gülüyor> dünya gönülde kandillerle donattık. <gülüyor> Onu afetlerden koruduk. Gökyüzüne afetlerden koruduk. Hiçbir görümü, bilmem gibi bir yıldızlar birine çarpışmıyor. Kainat gittikçe genişliyor Okuyunuz. Bir banktan sonra dünya, kainat genişliyor. Hiç de durduk duracak zaten. Değil mi? Onu da afetlerden korduk. Birbirine de çarpmıyor, düşmüyor, falan bir şey yok. İşte bütün bunlar o mutlak kadir. Mutlaka o kadir olan, her şeyi yapabilecek olan Allah. Allah o her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın ta kendisidir. Allah'ın ta kendisi. Kendisi ta kendisi. Ne yapayım? Ne yapayım? Onlar bu beyandan sonra yine imandan yüz çevrilerse bütün bu söylediklerinden sonra yine Allah'a iman etmekten kaçınırlarsa ona dönerler ise de ki Ad ve Semmur iki kavim Allah'a karşı gelmiş, batmış. At Yemen'deki, Yemen'de Semuklar, Filistin'deki kayın. Özellikle Türk'ten kayalar yağmış, barajları kıyı yıkılmış, sel almış, götürmüş, İki kayın. Bir çarpan yıldırım gibi size de bir azabı, onlar azap gördü. Tepeye taş yağdı barajlara yıkıldı, sel bütün şehri, o mamur şehri, o mamur memleketi aldı, götürüldü. Size gelip Çatavriyecesi'ni hatırlatırım. Yani siz bana iman etmezseniz, onlara yaptığım gibi aynı şey değilmiş, sede de yaparım. Allah'ta iyi yapar, yapar, önüne hiç kimse alamaz. Onlar Allah'tan başkasına tapmayın diye önlerinden ve arkalarında peygamberler geldiği vakit dediler ki Allah kullarını aydınlattım diye peygamberler geldi ya. Bizim peygamber ilk ilklik peygamber değil. Pek çok peygamber geldi. Kur'an 27 dersin adını bildiriyor. Ama bundan kalmış. Yüzlerce, binlerce peygamber gelmiş. Bu peygamberden sonra veliler gibi bizi öğretmenlerimiz, alimlerimiz gibi velilerimiz gelmiş. Ama hiç takmamışız. Ki gene ya ya dünyaya. Eğer Rabbiniz direseydi elbette üstümüze melekler indirir. Onun için biz sizinle gönderen şeyleri küp edene bu sözüne rağmen biz sana inanmıyoruz. Diyorlar. Bütün şu şeyleri Allah. In. Dedi ki, hani dedi, dedim ya, dedi ki, sözünden sonra gittiler şeyler. Bütün bunlara rağmen insanlar yine, biz size, sana inanmıyoruz diyorlar. Biz yine o taşı toprağı kaparız ama sana inanmayız. At kavmine gelince, yani iyi yaptın, gemendeki, gemendeki kavme gelince, onlar yeryüzünde haksız yere Büyüklük tasladılar. Allah insanın sonsuzluğu demeyi ama büyük imkanlar verir. Sanki o imkanları biz tabi'ymiş gibi karşılarız. Bunun bir yüklük olduğunu bilmeyiz. Yanımızdaki insan açlıktan ölürken biz burada bal dörek yeriz. Bunu tabi hakkımızmış gibi karşılarız ama yani vaziyet o değil. Siz bu büyüklikle size verilen, verilen, bu nimetleri takmadınız hiç, hiç, hiç aldırmadınız ve kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş dediler. Biz kainatın hiç, en güçlü insanlarız her şey bize elimde imkan, çok güneş var, su var, toprak var, her türlü zenginlik var, daha ne olacak yani, her şey var dedi. Onlar kendilerini yaratıp durmakta olan Allah ki o bunlardan pek çok kuvvetlidir. Allah da kendimizi bir tutadı haşa, öyle bir, bir şey kıyaslamaya hakkımız yok, imkanımız yok. kuvvetleri hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Gerçi belki bir tecrübe atarsak, Allah'ın mucizesi diye bir şey olur mu? Her şey Allah'tan geldiğine göre Allah'ın mucizesidir. Ancak Peygamberler mucizesi olur. Allah'ın mucizesi olmaz. Zaten Allah'ın ilgisi, ya her şey mucizedir veyahut da hiçbir şey mucizedir. Hepsi Allah'ın yarattığıdır. Her şey O'nun elindedir. Her şey O'nun için tabidir. Bizim belki bir şey olur. değil. Allah her şey yapmaya kadirdir, muktedirdir. Ama biz kedi Allah'tan <gülüyor> af, niyaz ederek bunun bir ihtiyacı mı, hatası olduğunu <gülüyor> kelime noksanlığı olduğuna inşallah bundan dolayı biz de dünya hayatında zillet azabını zillet düşüklük e, kötülük zillet çukurun içinde bulmak zilet azabını kendilerine tattıralım diye uğruksuz uğruksuz günlerde üzerlerine çok gürültülü bir bora indirdik. Çok gürültülü bora yani fırtınayla dağlar taşlar birbirine girmiş. O şehir halkın kavminin üstüne gelmiş. Ahiret azabı elbet azabı daha horlayıcı. Bütün bu dünyanın bu azabına rağmen, ahiret azabına çok çok çok daha fazla büyük. Ahiretleri öbür tarafta kadar büyük. Onlara hiçbir surette yardımda olunması. olunmaz. Kendisine inanmayanlara Allah hiçbir yardımcı da vermiyor. Semud'a gelen Semud da, bu Filistin tarafında bir kavim. Gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Lüt kavmi değil, Semud kavmi ayrı bir kavim. Yolu gösterdik. Yani, hücretler, deliller nasip etmek, peygamberler göndermek suretiyle, Allah onlara da doğru yolu gösterdik. Ama, onlar, körlüğü hidayete tercih ettiler. Onlar bütün bu yapılanları görmediler. Ki Allah da birer der ki biz onların gözüne mühür bastık. Bakarlar görmezler diyor. Hani bu davar şey var ya koyunlar, keçiler, öküzler, inekler falan, develer görüyorsun yolda araba gelir önüne beraber bakar. görmez onlara bakar cinsi derler. Bakar. Eski insanlar onlara bakar cinsi demişler. Bakar. bakar. Aa, gözünü mührün bastığımız insanlar, mührün bastığımız insan der. Bakar ama görmezler. Görmek başka, bakmak başkadır. Efendim. O körlüğü ilayete tercih ettiler. Allah'ın o nimetlerini tercih ediyorlar. Onun için kendilerini kazana geldik kazana geldikleri şirk ve mesiyet yüzünden o Allah'a azap yıldırımı tutuverdi. verdi. Kendini Allah'a işip koşmak yani Allah'ın yanında bütün Allahlar, tanrılar şey söylemek suretiyle ve Allah'tan Allah'a şirk suretiyle Allah'a karşı geldiler. İşlerinden iman edip de, gene bunlar içinde Allah'a inanan insanlar da var. Edip de, Allah'tan korkmakta olanları ise kurtardık. Yani bunu diğer ayetlerde gör. Hatta hatta hatta şimdi yazılan kitaplarda mesela Lüt, Lüt kavmi anlatırken Lüt'e saatte Allah diyor, e, sen diye iki çocuğunu, sana iki kızını, ve sana ilanları al, şu dağa çık, diyor. Sakın arkana bakma. Vakit geliyor Hz. Lüt, iki kızını ve kendini ilanları alıyor, o dağa çıktığı zaman, arkada müthiş bir gümbürtük kapıyor. Gök, gök kararıyor, müthiş yer sarsılıyor ama bir kişi arkasına bakıyor, o da taş geçiriyor. O da daha sonra akine baktıkları zaman, gerçekten şehir çökmüş, yerine kapkara bir su göl olmuş insanlar bu taş kaya şehrinde kaybolup etmişler. kendi kalırsa da bunlar arasında onun için kendilerine kazaya geldikleri chic bir mevsim yüzünden o oh, hal halay adam Yıldırım'ı tutuverdi. Burada Yıldırım'ı, Yıldırım Sülatı'yla oldu bunlar. Birdenbire, Yıldırım'daki o çakan Yıldırım değil, onun hızıyla, biliyorsunuz ışık saniyede 300 bin kilometre hızla gelir, o, o haysede bu o hızla olmuş bitmiş. İşlerinden iman edip de Allah'tan korkmakta olanları ise, kurtardık. Bütün mühevzümeşten onları kurtarıyor yani. O gün hatırla ki Allah'ın düşmanları işte onlar toplu halde ateşe sürülecekler. Bunlar kafir Öbür tarafta da bunlardan kat ve kat fazla bir azapla ateşe sürülecek, Atılacaklar. Sürüler halinde. Tavuğlar birikler halinde. Nihayet oraya geldikleri zaman onlar ne yapıyorlar idiyse kulakları, gözleri, derileri hep aleyhlerinde şahitlik edecektir. İnsanın her uzgu, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyerekten orada konuşacak. Yani bizim konuşmamız gerek kalmadan her şeyimiz, her şey meydana çıkıp herhalde yani de anlatacaklar. Dediler şöyle dediler bize şey dediler. Bizim aleyhimize niye şahit ettiniz? İnsan ruhu kendisine kaplayan, vücudunu kaplayan denilen söyleyip bizim aleyhimize şahit ettiniz. Onlar da bizi dediler. Şimdi dediler gramerimizde biz dili geçmiş geçmiş zaman iki zamandan zamanda şartlı şurtta falan vardır bu hase mutlaka olacağı için dili geçmiş zamanda mutlaka olacağı için dili geçmiş zamanda anlatıyorlar. Allah anlatıyor. Dediler diyor. Diyecekler demiyor. Dediler diyor. Yani diyecekler muhakkak diyecekler için dediler diyor. Her şeyi söyleten Allah söyletti. Biz kendimiz söylemedik. Allah bize bizim adımda konuşuverdi. Sizi ilk defa o yaratmıştır. Yine ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Siz ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de deriniz de kendi aleyhinize şehadet eder diye düşünüp sakınmadınız. Deri konuşuyor mu? Göz konuşuyor mu? Kulak konuşur ağır, burun, diş konuşuyor mu? Konuşmaz ama o onlarda da var. Ne hoşmasın ki? Bir herkes, Allah yapmakta olduklarınızın bir çoğunu bilmez sandınız ki yaratılış yaratın şu insan dediğimiz bedeni öyle ideal sanki hiç tanımamışız gibiyiz. Ne Nesneleri var ama henüz tanımamışız. Bilmiyoruz her gün bir şey de buluyoruz ama yine de tanımamışız. Rabbinize karşı beslediğiniz şu zamanınız yok mu? İşte sizi o helak etti. Allah'a karşı geldiğiniz, bizim kutlarımız var, bizim tanrılarımız var. Biz sana iman etmiyoruz. Bütün sizi helak eden budur. Allah'ı tanımadınız. Bu yüzden hüsrana işenlerden oldunuz. Şimdi eğer azaba dayanabilirlerse işte onların yurdu gidecektir vatan, vatan ateş. Yok hoşluk oldukları dünyaya tekrar dönmek isterlerse bu süredir onlar hoşluk edecek devirdirler. Bu, bu ateş azabı gördükleri zaman Allah'a yalvarıyorlar. Yarabbi bizi tekrar dünyaya dönden de sana iman edici bir hayatımız olsun derken ama geçti bunun pazarı suleşkeni miydi? O bir geçti. Atı alan, üsküdarı geçti olan oldu olacak oldu. Herkes hakkına, kaderine razı olsun. <gülüyor> Rabbimize karşı beslediniz, suçlanmaz yok mu? İşte sizi o keder yani onları evet getiren. Şimdi bunu okudu pardon. Biz onlara bir takım danışmaları sebep. Ee, biz onlara bir takım yanışmaları sebep yaptık da önlerine ne var artağında ne varsa yani önlerindeki istikbal gelecek ne var aret, arkası geçmiş zaman ne varsa onlar bunları süslü gösterdiler cinden insandan cim ve insan cinden insandan kendileri eve geçmiş ve helak olmuş ümmetler içinde Hikâyet işte bunlara 15. karşı da pozisız hak olmuştu çünkü onlarda da hepsi Yüslanı tüccarlarıydı yani onlar ne olduysa <gülüyor> sizde o olacaksınız bunun içinde cinler de var. yani cinler paçanı kurtardıysanız hepsi melekler de olacak melekler de kıyamet onlarda öncede o dört büyük melek ölecek. Şey. bütün yaratıklar ölecek hepsi vazifeden sonra kadar yiyip yapıp ölecekti Allah indir ama ebediyete diyecekti ölmek de bir de o var onlar şenyesi ölüm ölüm ne? yok olmak yok ölümden sonra demir hayat var özel bir evet işte, dediğimiz şeyler ezel geçmişte ebed gelecek O küfredenler şöyle diyor ki bu Kur'anı dinlemeyin. Çünkü kafir, kafir dediklerimiz Allah'ı küfleden aynı kökten geliyor Küfür, kafir falan hep aynı gelir. Dinlemeyin. Onun hakkında manasız yaygaralar Allah'ın içinde Allah'ın hakkında yay, manasız bir takım sözler yaygaralar yürütüne yapın. Diye ki. Kalebe edersiniz. Yani Allah'ın e, aleyhinde birçok söz söyleyin falan filan der ki Allah korktuk da Allah susar. Allah sen kimsin? Sen kimsin Allah kuyur? Yani seni yaratan o Bir anda göz açıp kapanırsa yok eder. Allah karşı gelmez. <gülüyor> i̇şte biz o kafirlere muvaffak ki en çetin bir azabı tattıracağız onları yapabildikleri en kötü en kötüsüyle cezalandırılır. Onun yaptıktan mistilleriyle biz onlara ceza vereceğiz. O son Allah'ın düşmanlarına olan cezası budur. Ateş ki bizim ayetlerimizi bile bilecek, inkar edeceklerinin kezası olarak da orada cehennemdir o ebedi yurdu. Onları cehenneme atacağız. ve cehennem onların ebedi yurdu olacaktır. Küfür kafirlere cehennemden çıkış yok. Cehennemden çıkış yok. Cehennem. Çünkü de şimdi bakın. Bu söyleyeceğim şey ancak buralarda konuşulur. Camide konuşulmaz. Şimdi cehennem Şuradaki tavsiye verdiler, anlatılan şeyler de cehennem. Alev alev içinden çıkılmayan yer var. Var. Ancak dünyadaki cehennem ne acaba? Dünyadaki cehennem ne? İçimizdeki azap ne? Peşmanlık. Kötü bir iş yaptım, onun rizal azabıyla Tekeriyosun. Dünya cehennemi. Dişin ağrıyor. Dünya cehennemi. Ağrıyan yer. Dünya için pişmanlık nedamet. demek? Bu cehennem? Bu da bunlar dünyada çıkan cehennemler ateşler. Oradaki cehennem bunların kat kat üstünde. Dünyanın insanların dünya üzerindeki İyiyeti hallerini, şurada 40, 50, 60, 100 senelik neyse neyse o zaman içerisinde hallerimiz, bunu iyi, iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bir taraftan dünyadaki hayatımızı sürerken, öbür tarafta Allah'ı da unutmamamız lazım. Bize işine kadar hep tehditler, buna hep bizim için. Burada kendimizi rahat zannetmiyorum ya ne olacak bile Son şey ondan sonra e, o küf edenler cehennemle ey Rabbimiz cinden ve insanlardan bize saplananları göster bize de onların ayaklarımız altına alalım. Ta ki en aşağı tabakalara kalanlardan ortuna derler. Ama e, istediğim kadar söyle dediğim gibi atı alan bir süre geçmiştir olan olmuş demin geri dönüş yok nasıl e, Tarık bin Ziyat Cebel Tarık Paşa'nın 5000 5000 e, askerle geçmişler gemileri yapmışlar dönüş yok ortada dönüş yok o giden 5000 asker endüstri devletini kurmuşlardır geri dönmüşlerdir o da